95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Kamil Erdem. Merhaba Kamil Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kamil Bey edebiyat dünyasında 2016'dan beri bir ne diyeyim rüzgar gibi esiyor. Kendisi işte şu Yağmur bir yağsayla başlayan, ardından bir kırk segahla devam eden ve bugün konuşacağımız Yok Yolcu'yla hem kendine has bir yer edindi, Türkçe Edebiyat'ta, hem de oldukça beğeni kazandı. Hem Harzun Saner öykü ödülünü aldı ve en son Yok Yolcu kitabıyla da sait Faik öykü ödülünü aldı. Tebrik ederiz bu vesileyle sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Kamil Bey 10 öyküden oluşuyor, Yok Yolcu ama aslında iki bölüm. Son bölüm Ayapera üst başlığını taşıyor. E, kitabınızda oldukça şiirsel bir e, söylem var ama aynı zamanda şairler ve şiirleri de var. E, yani Ben kendi yakalayabildiklerimi şey yaptım. Işte bir tanesi Törensiz Bir Cenaze. Sanırım İzzet Yasar için yazılmış. E, evet. Öyle ki. Ayapera e, yok yani yort savunlardan e, ilhamla buraya gelmiş. Neden bu şairler, şiirleri ve kendileri bu kadar ilgilendiriyor sizi? Ee, i̇kisi de ülkemizin gerçekten e, henüz aşılamayan e, şairlerinden diye düşünüyorum ben. E, Eceyhan e, ile bizzat tanıştım. E, sohbetlerimiz oldu, görüşmelerimiz oldu. İzzet Yasar'la da tanıştım ama o kadar uzun böyle bir şeyimiz olmadı. Ama şiirleri gerçekten e, Türkiye'de beyatında çok önemli yeri olan şairler. O bakımdan e, sadece onlar değil, diğer kitaplarda işte Edip Cansever'den Turgut Uyar'a e, Cemal Süreyya'ya ve diğer e, bütün e, sevdiğim şairlere de göndermeler yaptım. Evet bir de siz düz yazı formunu bozuyorsunuz. Zaten öyle bir şey de var. Kendi düz yazı formunuz da farklı. Yani bunu kitabı aldığımızda böyle arka arkaya ilerleyen paragraflar yok sizin eserlerinizde. Yok yolcuda da öyle. Bu biraz böyle düz yazıyı başka bir şekilde formüle etmek mi? Yani da sizin formla kurduğunuz ilişki böyle bir ilişki mi? Evet Şimdi yani birincisi bir e, Türkiye'de son zamanlarda e, gördüğüm bir yekne sağlıklık bir e, öyküde e, e, ve diğer bütün alanlarda e, biraz e, şey var. Bütün dünyada olduğu gibi bir e, orta kararlılık vesaire filan. E, bunu bir şekilde bozmak gerektiğini düşünüyorum. E, yani e, dilsel şiddet denebilecek bir şeye e, bile neredeyse teşebbüs ve tevessül edecek bir e, zamanlarım oluyor. E, e, şey yapmak lazım. Yani e, edebiyatı sev, sevdirmek yeniden e, belli bir düzenin çıkarmak gerekir diye düşünüyorum. Yani biraz da çabam belki bilmeden fazla da bu işin teorisi Bilme, bilmememe rağmen böyle bir nedense öyle bir yol tutturdum gidiyorum yani. Yani çok güzel kesinlikle şahane bir yol bence çok da ilham verici. Acaba yani özel genç yani bugün yok yolcuyu konuşuyorum ama hani devrimi anlatmak devrimci mücadeleyi anlatmak yani devrimci ruh halini anlatmak da yok yolcunun ortak bir ne diyeyim iklimi yok iklimi aslında. Bu anlattığınız şeyle de ilgili mi acaba söylediğiniz şey, anlattığınızın getirdiği ilham da yani başka türlü söylemeyin yollarını aramanın, iyi edebiyata doğru ulaşmanın yollarının da devrimci bir şey oldu. Mutlaka öyle. Yani çünkü yani devrimcilik çok böyle hani düz ayak bir şey söylemle şey yaparsak, anlatmak istersek daha iyi bir dünyaya ulaşmak ve daha iyi bir e, yaşam tarzı e, edinmek e, için verilen uğraş. E, e, bunun içerisinde edebiyat da var tabii e, ve edebiyatın e, hatta önemli bir yeri var bana göre. E, dolayısıyla e, yani e, geçmiş o e, mücadelelerin de verdiği deneyimlerle belli bir yere doğru gitmeye çalışıyorum. Hala yani işin başında olarak düşünüyorum kendimiz zaten. Peki Kamil Bey yazma serüveniniz eski aslında. Yeni yazmaya başlamadınız. Bunların kitaplaşma süreci neden bu kadar geç oldu? Ya da geç mi? Bizim bilmediğimiz başka kitaplar var mı <gülüyor> arada? Yok, hayır başka kitaplar yok fakat şöyle ya yazdığım şeyler vardı, çokça da vardı. Fakat e, tabi bizim e, devrinçik dönemi çeşitli aşamalardan geçti. E, diyelim bir cidan ucu bakış açısından işte bilmem Ejaihan'a doğru evrilmek biçiminde. <gülüyor> Ee, o zaman yazdıklarımı e, dolayısıyla gün yüzüne çıkarmadım ve şey yaptım ortadan kaldırdım. Dolayısıyla e, çok sonra yazmaya da karar verdim zaten yani bu işi biraz e, daha sonra yaparım e, artık yeter filan demeden yazmaya başladım ve e, şimdi yazıyorum hala. Ve çok yani çok iyi çok büyük bir ilgiyle karşılandı, değil mi? Bunu bekliyor muydunuz? Onu da merak. Belki hiç beklemiyordum doğrusu hayır. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir ilgi beklemiyordum ama demek ki yani o şeyler boşuna değilmiş gerçekten o kadar uzun süreli bir okuma serüveni o kadar işte diğer o yazdıklarım vesaire onları boş değilmiş diye düşünülmeye başladım şimdi. Evet benim de yani dediğiniz gibi son dönem edebiyatımızda çok ayırt edici bir yerde edindiniz kendinize. Çünkü maalesef edebiyat bazen klişelere ve modalara kendini teslim edebiliyor. O da yani yazarın kendi sesini ve kendi üslubunu duyurmasını ve kendini ortaya çıkarmasını güçleştirebiliyor. Dönem dönem bunlara girebiliyoruz ama siz öyle değilsiniz. Bir de şey diye özellikle yine yok yolcu özelinden hep bugün gittiğimiz için bir yazmak için beklenmesi ama okumanın bir serüven olarak yaz, yazıya giden bir yol olması. Hikayeleriniz de, de bunlar var sanki. Mesela şeyde bu yok yolcu da aşçı ve gülenim. Yine yok yolcu hikayesi. Keza çıkmaz sokağın kendisi bir yol. Bize anlatıcı bir yol. Törensiz bir cenazede bir cenaze yürüyüşü. Sislerin arası keza yine bir yürüyüş. E, havalar yine ısır. o Buna biraz daha farklı ama koyu kırmızı yine bir yürüyüş. Yani böyle bir e, yürüme hali e, bu hikayelerde de öne çıkıyor sanki. Değil mi? Evet, evet. Yani yürümek e, daha doğrusu ilk... E, Ta tam yıllığında falan gö göz attığım bir iki hikaye var. Onlarda da bir yolculuk ve yürümekle e, başlamışım yazmaya. Yani e, yürümek e, devinim daha doğrusu herhalde insanlığın de daha ilk doğar doğmaz e, heves ettiği ve e, e, yolun sonuna kadar sürdürmek istediği bir e, şey, şey eylem. Dolayısıyla e, yani o, onun öyküsünü yazmak e, işte bir şekilde, bir biçimde. E, Hiçbir aynı de, yürüyüşler değil yani. Hiçbiri, hiçbiri aynı, aynı yürüyüşler aynı, değil. Hiçbiri aynı yürüyüş değil. E, İnsanoğlu da öyle. Hep aynı yerlerde ve aynı biçimde yürümez zaten. Kimi zaman tökezler, kimi zaman e, çıkmaz sokaklara sapar, kimi zaman. Dalar e, değil mi? Başkanını de. başka bir yerde bulur. <gülüyor> Yani hiç, hiç beklemediği bir yere getirir. Ee, ama bu yürüyüşü yazmanız acaba şey diye düşündüm ben de okurken e, sizin kendi e, hem de evrimcilik hem de yazı yazma serüveninizin de ayrıca bir metaforu e, olabilir mi? Şüphesiz herhalde öyle de algılanabiliriz, algılanırsa yani iyi ben de sevinirim gerçekten yürüyorum demek ki. Öyle evet. düşünüyorum. Evet. evet, bir de e, şu e, şeyden bahsetmek istiyorum. Tekrar İzzet Yasar'a döneceğim. Törensiz bir cenaze yani tanıdım dediniz hem İzzet Yasar'ı hem Ece Peki bu cenaze sizin tanıklığınız mı aynı zamanda? Bu e, törensiz evet. bir cenaze öyküsü. Onun e, şöyle bir öyküsü var. E, bu e, cenazeden sonra Cihat Duman bir yazı yazmıştı. şeyin Cenazenin son derece küçük bir toplulukla kaldırıldığını belirtmişti. O topluluğun da yarısını işte İzzet Yasar'ın sonradan intisap ettiği veya öyle düşünülen kişilerden oluşuyordu. Diğer ilk birkaç kişi de gerçekten İzzet Yasar'ın arkadaşları falandı ve o kadar azdılar ki e, yani onun eee cenaze sonra işte mezarlığa götürülmesi falan bile bayağı bir zorlukla ya da az kişiyle cereyan etmişti. Bu beni çok etkiledi. Yani e, İzzet Yasar gibi bir ozanın gerçekten bu, bu biçimde yani o kadar uzun ve e, sevdikleri vesairesi olmuşken böyle bir yalnızlıkla defnedilmesi çok e, üzülmüştüm ona. Onu yazmaya çalıştım. O arada tabii İzzet Yasar'ın işte eserlerine e, onların onun oluşturduğu işte e, Reşit İmrahur e, e, şeyine ile yazdığı yazılara ve onun arkadaşlarına filan. Yani onları e, işte Ölkeğe koymaya çalıştım. Evet, çok hüzünlü bir hikaye gerçekten. Evet, bir ara verelim, ne çalalım? Ne çalalım? Ee, Seçmiştiniz daha önce, evet. Persam'un bir e, şey sevdiğim şarkısı vardı. Rüzgar uyumuş ay dalıyor, değil mi? Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Kamil Erdem'le birlikte Yok Yolcu adlı son öykü kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Kamil Bey'in bu kitaptaki selam verdiği şairlere, şiirlerine ve onların ilhamıyla yazılan bir öyküye sonrasında da onun Şiirle ve edebi formla kurduğu ilişkiye değindik. Şimdi biraz daha öykülerden devam edeceğiz. Ee, şimdi e, bu çıkmaz sokak bir e, yolun hikayesi. Anlatıcı bir yol. Bu çıkmaz evet. sokak e, hikayesiyle aslında Ayapera'daki havalar yine sıcak. Biraz daha birbirine kitapta yakın hikayeler sanki. Bir yolun hikayesini anlatmak. O ilk bölümde konuştuğumuz yürüyüşü. Daha da böyle en uç noktaya götürmek mi? Ee, e, e, e, evet, yani şimdi tabii e, nesneler içinde, nesnelerimiz de e, bizim de öykücüler de konuşur e, genellikle. E, Birçok öykücü e, bunları e, e, konuşturmuştur kendi eserlerinde. E, hatta e, nesneleri biçim... Sel olarak değiştirip e, diyelim Said Faik Alem Dağı'nda, Bağır Bir da e, cebine koyup götürmüştür mesela vesaire, vesaire. yani çok e, şeyler e, e, bu tür metaforlar oluyor. Dolayısıyla e, ben de işte orada çıkmaz bir sokak, eski çıkmaz. E, yani artık bugün pek de e, revaçta olmayan unutulmuş bir, bir kentin bir Çıkmaz Sokağı olarak düşündüm ve e, onu konuşturarak e, o devincilerin e, öyküsünü e, 12 Eylül vesaire filan gibi şeyleri, olayları onları anlatmaya çalıştım. Yani o yol bütün bunları anlattı daha doğrusu ben değil de. Aslında yolla birlikte hem 12 Eylül'ü hem de Kentin dönüşümünü de okuyoruz. Yani abi alt metin olarak o yolla kent de nasıl dönüşüyor. Yani o, o çok güzel bir şeydi. Benim çok hoşuma gitti. O çok böyle çatır arasında kent nasıl dönüşüyor. Bu da çok güzeldi. Ee, şimdi havalar yine ısınacak. Ayapera'nın ilk hikayesi. Bu böyle fotoğrafçı Celal. Bu da böyle şey. Burada küçük küçük başlıklar var. Bunlar fotoğraflar mı? Ceralin çektiği fotoğraflar mı? Yoksa Ceralin gördüğü fotoğraflar, fotoğraflar mı? <gülüyor> bence de öyle. Zaten e, bu e, fotoğraflardaki boşluklar var e, ve belki bir gün doldurulur. Bunlar bir bir biçimde yeri, e, bir yerde geçiyor muhtemelen. E, evet fotoğraf. E, yani o öyküde e, fotoğrafçı olduğu için fotoğraf biçiminde çeşitli bölümleri e, göstermeye çalıştım. E, celalliğin ağzından da değil de eşinin ağzından tabii bütün bunları anlattım. E, yani e, biraz da tabii bizim yaşadığımız yerleri de anlattım. İşte uzunca bir süre e, Galatasaray'da oralarda ilan yaşadık. Ee, ve e, işte mesela e, Hacapullo pasajında e, karşılaştığımız e, fotoğrafçının karşılaştığı kişiler aslında bizim karşılaştığımız her gün kişiler. Onlarla işte e, haşır neşir vaziyette geçiyordu e, vaktimiz. Evet, hayatı yaşarken karşılaşılan kişiler, yani Celal'in ve karısının karşılaştığı kişiler olarak aslında onlar da yola çıkıyor. Şimdi onun adı Celal, bu bilinçli mi diye merak ettim. Çünkü sonra Koyu Kırmızı hikayesinde meşhur meşhur Poğaçacı'nın hikayesi ortaya çıkıyor. Bir de hani doldurulan, o Beyoğlu'nu anlatmadan doldurulan boşlukları. Burada acaba başka bir yazara selam gönderiyor olabilir miyiz? <gülüyor> Ee, yani evet ona anlayan anlamıştır muhtemelen. Evet, yani Celal Atat'ı ee, isterek mi seçtiniz onu merak ettim yoksa sadüf oldu? Yok öyle bir şey bir tesadüf olmuştur Hı -hı. özellikle seçmedim. Tamam ben de çünkü hani aynı şeyde olunca acaba böyle bir e, tesadüf de oldu mu diye düşündüm. Peki Ayapera'yı niye ayırdınız? Niye Ayapera diye ayrı bir bölüm var? Şimdi o son üç öykü biraz e, sizde e, dikkat etmişsinizdir. E, i̇şte Ayapera yani Beyoğlu ile ilgili öyküler. E, Beyoğlu'nun bir ön yüzü bir de arka yüzü var biliyorsunuz. Ve e, bu arka yüzüyle ilgili e, böyle e, e, mesela Ece Ayhan'ın ve e, e, bayağı bir çok ciddi şeyleri var. Ee, ne derler, şiirlerinde onun yansıtıyor. Ee, ayrıca e, İlhan Berk'ten e, de biraz bahsediyorsunuz. Bağımlar Arası, e, Karısı, evet e, Beyoğlu'nu da okumuşsanız orada da çok ayrı bir Beyoğlu anlatılır. Dolayısıyla e, bütün bu ben de işte o Beyoğlu'nun görünmeyen köşelerini işte görün, görünmeyen insanlarını filan anlatmaya çalıştım biraz. Evet. Bir de şu badanacının bir günü hikayesinden söz etmek istiyorum. Bu da çok güzel bir e, öykü. E, ve orada da şey diyor işte aslında badanacı tavana e, nakışlar işler. Yani bu bunu biz görmüyoruz ama e, bu badanacıların kendi düşündükleri ve işte birbirlerine anlattıkları şeyler de sanki o öykünün nak nakışları gibi böyle ayrı bir formu da var öykünün. Ee, bir de kendi aralarındaki konuşmalar da hep böyle bir alt seslerle ilerliyor. Yani bir şeyi boyuyorlar ve konuşuyorlar ve bir şey inşa ederken kendilerine de aslında onda nakış gibi işliyorlar gibi düşündüm ben. Bilmiyorum sizin de aklınızda bir evet. şey var mıydı? Evet, o benim badan acılık günlerimden mülhem bir öykü. Böyle işte o devinci mücadele içerisindeyken hayatımızı kazanmak için çeşitli meslekler yaptık biz. Bir arada badan yaptık ve zengin bir kişinin evini badana ettik. O oradan mülem. Ee, ve şey biraz kendim yani oradaki badanatçı benim. <gülüyor> evet. Güzel bir... Buradan da demek ki hayat güzel hikayeler çıkarıyor okumayla birlikte. Kamil Bey, benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak bitirirken? Ee, yok. Çok teşekkür ederim valla. Yani işte e, ne diyeyim? <gülüyor> yok ben çok teşekkür ederim. İyi ki konuğunuz oldunuz. Biz programımızın sonunda yazarımızın bahsettiğimiz eserinden okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Hem sizin okuyucularınıza hem de dinleyicilerimize. Bugün Yok Yolcu'dan veda edeceğiz. Hangi Ne, ne, ne okuyacaksınız Yok Yolcu'dan veda ederken? Ben size şey okuyayım. Havalar Yine ısınacaktan bir bölüm okuyayım. Peki, çok teşekkür Peki, başka, başka. teşekkür ederiz. Buyurun. Rica ederim. Ee, i̇nsan kendini yeniden yapamaz ki. Görüyorum, bazıları hep bunun için uğraşıyor. Ben de kaç kez denedim, olmadı. Hep kaçkın, kaçak, ipe sepa gelmez, söyle, sere serpe bir ruhum olsun. Engin denizlere ve diğer bilmediğim yerlere gide, gideyim istedim. Bilmediğim insanlarla tanışayım, bilmediğim dağ, vadi, lebat, hayvan göreyim, hayretten hayrete varayım, deli atsın yürek olmadı. Daha doğrusu bir defa oldu ve bitti, Gelerek kaçtık ve hakkımızı kullandık. Kader öyle dedi, siz hakkınızı kullandınız. Sonra kıtlı kucuğum edince ruhumuzun üstüne sindik kaldık. Sabitlikle, basitlikle durduk. İstanbul'u ülke bildik. Sine sine, yarı büklüm, yavaşça, kendimizi belli etmeden, içinde dayıp gidebildiğimiz, boyumuzu aşmayan köşelerine gidip onunla yetindik. Öteki vahşiyi yırtık. Öteki vahşi, yırtık bir hayat varsa da merak edip bakmadık.